B mi? B yayına başlamıyordu değil mi Oktay? Cefakar'ın modern sabahlar dinleyicisi. Saatimiz 8.20 küsür. Başladık bir şekilde. Neler diyeceksin Oktay? Vallahi bugün böyle herkesin... Zor uyandığı bir güne uyandık ya galiba Ankara'da ya. Ya bu yelli kutusu kuytusu ve yağmurlu havanın Vallahi uykusunun öyle. arkasına biraz ne kadar daha sığınabilirim bilmiyorum. Ama sürüne işte... sürüne uyan... Yok sadece sen değil bizim, bizim aparttan öyle uyandı. Kapıdan böyle sürünerek adamlar çıkıyordu bizim. Sürüne şöyle. sürüne devri yönünü... Nasıl iyi miydi apartman? Saat bir de yaklaşık saat... 10 sene önceki bir şarkıya katıldığınız programımızı teşekkür öyle. ederiz. Yani doğru söylüyorsun Tayyar. Nezd yani. mi o söyledim Fai? <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> ter çıkarız. <gülüyor> veya başka bir ter çukuru veya ter çukuru. <gülüyor> evet. Valla nasıl hafta sonunuz sizin gözünüzden bir hafta sonunun değerlendirmesini alalım. Valla hafta sonu e, kritik. Ne diyelim? Kritik bir hafta sonu doğru. Evet kritik bir hafta sonu. E, efendime söyleyeyim arıyoruz ulaşamıyoruz. Nereye? Kime? Sana. İçeride bağırdım. Niye açmıyorsun telefonlarımı abicim diye hafta sonu? Hiç çalmadı telefon faiz Şunun şunun arasında kışın ortasında bekar kalmış bir adamsın. Doğru söylüyorsun. Eşin başka bir kıtada. Başka bir kıtada da doğru söylüyorsun. Hakikaten öyle. Kara kıtadanın talihi, Oktay Demirci'nin talihi olmasın dedim. Niye niye aramadın abi? Oktay, insan eşini Sudan'a gönderir mi? Ne yapsan bunu soruyorum. Ne var Sudan'da? Evet, evet abicim, işte gerçek Oktay Demirci bu. Başını, başını bağlayacaksan evde bağladın diyorsaydı. <gülüyor> ha bir <gülüyor> de orada, orada bir de ört örtünüyor değil mi? Tatlı bir örtünmesi var, doğru. Ha ne güzel. Yani şuradan hafif, şöyle. Ee, şu orada da çok yakışır, altında mavi saçlar. <gülüyor> ya öyle bir mahcup, sudan mahcubu Oktay Demirci hafta sonu tek <gülüyor> <ilk> başıdan gezdi. <gülüyor> ne yaptın, niye erittin, yediğin içtiğin senin olsun. Ankara'dan napsını tuttun, Fahir. Ha Nasıl? Kaç güzel, güzel güzel bir şey yok. Heyecan yok. Heyecan yok. Bir, bir heyecanlandı. Sonra tekrar eski haline kavuştu. Ne kadar güzel. Ben de diyecektim ki hadi Oktay bizi götür. Aa, gerçekten mi? Ha. Ben de dedim hiç, ne Ege aradı ne Fahir aradı. Sen Vay telefon. ne kadar de... bir fekâr dostlarım var benim Bence, falan. Bence Didem Hanım Sudan'dan dönerken sana bir telefon alsın. Evet ya benim arada şey telefonu oldu. meşhurdur diyorlar. Doğru. Ay işte o yüzden diyorum ya. Cevizli, cevizli telefonu <gülüyor> çok meşhurmuş oğlum. öyle bir şey. Cevizli. <gülüyor> evet ölümde benim miksel olduğu için ben tük yapamıyorum özür <gülüyor> Tük yapma zaten. 6 yılda 231 kişi piyangodan milyoner olmuş Türkiye'de. Aa ben benzin aldım benzinciden bana piyango bileti verdiler. Ha, bir de deterjan. O geçersiz, o geçersizdir faiz. Ha bir de deterjan verdiler. Gerçekten mi? Aha. Ne kadar güzelmiş ha? Ya çok güzeldi hakikaten ben. Ne hep... verdiler? Çeyrek bilet mi verdiler? Çeyrek bilet verdiler canım. Onu da elime vermediler zaten. Cep telefonuyla gönderdiler. Nasıl? Cep telefonuyla oluyormuş. Ha ya. numarasını mı gönderdi? Bu da sizin numaranız. Bir şey çıkarsa 5 Ocak'ta yatırırız sizin kartınıza dizler. Ya onu bir bankada yapıyor galiba. Bir bankanın İşte o banka kartıyla. yapıyor zaten. Banka Öyle mi? O bankanın. E nasıl şey yapıyorsun sen? Hı. Vallahi ya yemin ederim bana çıktı. Bakın beyefendi ya, ya valla bakın numarası benim mesajımda siz yazmış olabilirsiniz hayır ya falan diyeyim nasıl inandım Canım bankanın adı, adı sanı var numaranızda bele bele budur diye gönderiyor zaten evet Güzel yani. insan seviniyor mu? Bir benzin aldım. Bir gün bütün hayatım değişti. Gibi bir şey olacak ya, ya İki çeyrek bir tamın mı oldu şimdi? Yok şimdilik iki çeyrek bir tamım mı? Evet doğru ya. Sen benim biletlerimin sayısını fenden ee, sayıyorsun. Ben not tutarım fail Kimin çıkma olasılığı ne kadar? Ona göre ben ilişkilerimi ona göre tutarım çünkü. Vallahi Hiç güzel... bilet almamış adamla ne görüşeceğim? Vallahi Öyle düşünürüm. Seriz. Benim hayat felsefem o. Bilmiyor musun? Tebrik ederim. 631 kişiye çıkmış. 231 kişi 6 yılda. Ha, 6 yılda 231 kişiye çıkmış. Bunlardan hiçbirini tanımıyoruz. İnanılmazsa hiçbirini tanımıyoruz ya. Yani. Ama yani milyon... Bu da bizim eksiğimiz Oktay. Vallahi doğru işte. Çevremizi geniş tutalım diyorum. Çok çirkin şey yapıyoruz ya biz. Hiç yani göremiyoruz. Göremiyoruz. Çevremizi okuyamıyoruz. Ama yani milyoner oldu dediysem hakikaten milyoner bunlar. Ee, bakayım mesela Millip Yango'dan 1 milyon lira kazanan 45 kişi varmış son 6 yılda. He. ondan sonra Güzel sayısaldan kadar. mesela 1 milyon diye üzeri kazanan 156 kişi varmış e senin rakamlarına göre baya bir coşku ha evet başka işte efendim şans topuydu Kalıydı, tüyüydü, şans derken şans topu, süper loto zaten on numaradan mesela 1 milyon üzerinde kazanan yok. E on numara vermez ki zaten. numara da bir on... kişi 500 bin lira kazanmış. Ha. Bugüne kadar. 500 bin. 500 bin kazanmış. En fazla işte şeyden sayısaldan kazanan var. En fazla. En fazla on şeyi var. E, ee, o Rakamlarla sonra... verdim bunları da. Diyorsun ki bu adamlar. Hayrını görmemiş mi diyorsun? Yo öyle bir şey yok. Sayıca bu. Nasıl? Sayıca. Sayılarla milyonerlerimiz. Sayıca milyonerlerimiz. Bu arada geçen hafta sonu. Yep. Daha doğrusu işte bu dün ve önceki gün. Cumartesi, pazar. Yep. Bir Türkiye'de ortak mı düzenleniyor bilmiyorum da veli toplantısı yoğunluğu mu vardı ya? Kimi ben gördüysem veli toplantısına gidiyoruz. Veli toplantısından geldik. Velilerle buluştuk. Çocuğumuzun durumunu öğrendik falan diye böyle bir İnsanlarda bir şey vardı. O dedir ya. Neden? Ortak mı oluyor mesela böyle hani öğretim müfredat'ta yılının açılışılar ve... yani müfredatta. Hafta sonu ne yapıyoruz? İşte hafta sonu kermes, bu hafta sonu bu hafta sonu disko'ya gidiyoruz. Bu hafta sonu veli toplantısı. Bir insanlar tatsız o yüzden. Herkes gitmiş veli toplantısına, çocuğun durumunu öğrenmiş. Biraz da veliler yükleniyorlar anladığım kadarıyla. Abanıyorlar birden. Biraz öyle oluyor galiba. Ama benimkiler hiç gitmezdi bu çocuklar da niye söylüyorlarsa. Yani durumu He, değilse... Bir dakika beli, beli, beli... Açık, açıklığa kavuşturulması gereken bir durum var Fahim. Sen mi söylemezdin, sizinkiler mi gitmezdi? Sen evet. söylediğin halde. Ya işte bir iki kere söylüyorsun, gitmiyorlar zaten. Sonra da... Sonra söylemiyorsun. Ne oldu yani, ne söylüyoruz da ne oluyor? Aklımdan çıkmış unutmuşsun. Yani hiçbiri gitmedi yani, hatırlamıyorum. Bir okula başlangıcım da var. Bir kere de bir sene bir gitmişlerdi öyle. Orada <gülüyor> da pek bir memnuniyet. Ara dönemde yoklama yaparlardı. Ara dönemde dediğim mesela... 5 yıl ilkokul 3, 3, 6, 11. 11 senede işte nasıl... Korkunç bir hesaplama yeteneğimiz var. 7. Abi. senede falan bir şöyle bir yoklama durumu ne? Hı. Ondan sonra ha bakıyorlar durum iyi tamam. Sonra da işte bitti gitti zaten. Şimdi öyle değil abi. Şimdi çok sıkı. Ya bence üniversitede de yapılması lazım. Veli toplantısı mı? Hakikaten yani şimdi ben böyle ebeveynleri görmek istiyorum. Çocuklar hep şeyde anlıyor. Ya şimdi e, oradan şey yaptık falan ders falan alttan alıyorum yani. Yağına falan diye böyle bir şeyler. Ne diyecek abi üniversitede hoca şey, veliye? Sizin söyleyeceğiniz Gülüşmeler. saçları uzun. Yalnız onu bir, kes, onu bir kestirin. Gelin. Ne diyecek yani? Ne demek ne diyecek canım? Haliteleri yani. yani. Çok konuşuyor aslında çok konuşuyor. Ne diyecek kocaman adamaya? Nasıl kocaman adam ya? Onlar böyle kocaman adam görünümü aslında şeyler gibi geliyor bana. Okula kodla gelmiş bir takım öğrenciler gibi mi geliyorsun? Ya yani özellikle bilmiyorum. Belki hazırlıkla birinci sınıfı şey yapmak lazım. Veli toplantısına tabi tutmak lazım. Ya canım bu da bu, bu proje benim projelerim. Niye benim projelerim hor görüldü şimdi aniden? Yani bilmiyorum zor fahir ya. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelecek bir toplantısı. Ne güzel kaynaşma işte. Kapatırsın orada şeyi. Bütün yalanlar ortaya çıksın ondan sonra. Ondan sonra işte şeylerde de tanıtsın. Seneyi bitiriyorum falan gibi şeyler. Ne kadar güzel. Ya öyle bir insanlarda bir tatlı bir gerilim vardı bu hafta sonu büyük ihtimalle. Ee, öğrenciler... Yani çocuklar şey annem babam acaba veri toplantısı da benim hakkımda ne öğrenecek diye bir gerilim. Anne babalara işte öğrenciler öğretmenler çocuklar hakkında ne diyecek diye bir tatlı gerilim. Yok zor ya delilik çok işte. Ege'nin hayattaki duruşu önce Vali'yi sonra insanım diyor adam. Doğru. Önce Vali'yim diyor ama onun tatil değil mi Alim bu hafta? Tabii tatil. Bu, bu hafta, hafta da, da tatil var. mi? Bu hafta da yatış. Ee, Ali'nin yatış Ege Kayacan harikaten yatışa devam. Christmas yatışı devam ediyor. Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Ne kadar güzel. Evet böyle bir durum. Böyle Ondan bir sonra durum var. Bakıyoruz. Ya ben, benim okuduğum haberle sana ne güzel haberlerden geliyor Oktay ya. Sen ne okudun? İşte diyorum ya Grup 886'lık valiyi bitirdi diye ilk okuduğum sabah sabah okuduğum ilk haber yani. Ben Alırsan bu haftadan, şok gazetesini olur tabi o. Ne şok gazetesi değil ya. Ne, ne diyeyim öyle işte üçüncü sayfalardan mı başlıyorsun ne yapıyorsun? Yok gazetenin arkasından şöyle bir çevirdim, evirdim, çevirdim arkadan böyle bir şey çıktı yani. Oktay'den nirenin valisi ya merkez Hindistan'daymış bu arada. Hindistan'da mıymış? Aha, Hindistan merkez valisi. Çünkü Türkiye'deki vali haberleri şey vali mi kaymakam mı bir tane dansözle sözde uğurlanan şey vardı ya. O kaymakamdı. Kaymakam onu kaymakam mı dedim falan? Ee kaymakam diye <gülüyor> e, onunla ilgili şeyler var haberler var. yine mi Gene uğurlanmış bir yerden bir yere. Yok işte. Ata bunu... Kadriye'nin demiriyle bir yerden bir yeriye. Kamuda kamuda hediye lokum bile yasak diye ee, açıklamalar. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Başkanı Profesör Doktor Bilal Er Yılmaz'dan açıklamalar. Yılbaşı öncesinde kamuda hediye kıstasını ben anlatayım arkadaşlar demiş. A şey yok mu? Çekiliş yok mu kamuda? Yok sanırım. Mesela Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çalışan bir arkadaş böyle çekiyor mesela. Efendime söyleyeyim. Devlet istatistik Enstitüsü'nden bir arkadaşı çekmiş. Aa Hediye hiç, alamıyor hiç, mu? Bir şöyle bir şey. Kamu giremiyor mu bu işe? Giremiyor. En fazla becay iş yaparsın abi. Nasıl becay? Beca yani? hiç hediyelik alakası yok yani. Ha. Görev yeri değişikliği anlamında. Kamu da limiti limit sıfır. Lokum bile yasak. Lokum niye aşağı alınıyor ya? Lokum neden şey buluyor? Vallahi 7 lira 12 lira falan kilosu yani o kadar şey yapmasın. Sıfırın ya. altında gibi değerlendiriliyor evet. burada bu şeyde. Benim anladığım o. Yazık. Bakayım Arkadaş tamam. o lokum bir şekilde alınacak Öyle ya da böyle Öğretmenler günü hediyesi beyaz eşyaya çıktı Hadi ya Demiş. eskiden altın, altın vardı vallahi Güzel altınlar Nasıl altın vardı ya Altın vardı canım işte Nasıl öğrenciler öğretmenlerine altın, altın. altın mı getiriyorlardı Hocaya altın alınıyordu Hiç göremedik bir öğretmen çocuğu olarak Hiç göremedik bu tip şeyler ne kadar Yanlış yerde şeylerde. öğretmenlik yapmışlar Büyük ihtimalle kamu <gülüyor> görevlisi düğününü aile içinde yapabilir Tamam Buyur bunu, bunu bunu hocam bunu siz söylemenize gerek yok aile içinde bir şey yapacağız ama <gülüyor> uygun macera di. Şu Sivaslı ilçesi kaymakamı Sedat Yıldırımın sulu ve dansözlü veda gecesi e, ile aldığı hediyeler etik bulunmamış. Ne iyi kadar... alınmış ki ya? Ne bileyim ya ne şey yapılmıştı buna? Bakayım mı merak edin bir dansözlü bir havuzda falan bir fotoğrafını ben hatırlıyorum. Ya Bu, en sonunda evet. tamam dansözlüydü. Veda gecesi sonra da havuza... Atmışlardı e... değil mi bunu böyle Atmışlardı ne su... yapsın adamcağız yani onda da bir suçu günahı yok ya. Nasıl ya? Adamın Nasıl? altında mayosu varmış hazır. E, hadi canım. Hazır yani. Nasılı fasılı yok altında mayosu olduğunu bilmiyorum ben. Tabii canım atılmış ondan sonra madem demiş üstümü de çıkarayım demiş ondan sonra fotoğraflar çekilmiş falan. Bir takım... <gülüyor> <gülüyor> Selam, Mayolu bir takım adamlar havuzun içinde bir de bu Mayolu adamların yanında fotoğraf çektiren pantolon ıslanmış kasketli adamlar var He. bu fotoğraflarda alınan takım elbise, ayakkabı, gömlek, kravat bunlar hatıra niteliği olan şeylerdir demiş o veda gecesinin şeyinde, bitiminde. Neyse niye bu şimdi tekrar gündeme geldi ya? Kamyoyu hediye almak yasak mı? Herhalde bu? yılbaşı öncesinde bu hediyeler çoğu çoğaldı. Ha, şey oldu, herkesin... Yılbaşı öncesi böyle hediye şeysi var ya en güzel dünyanın en güzel hediyesi olan Hediye sepeti var ya <gülüyor> Ne var onda? İşte alkol var Efendim mesela kuruyemiş var Sepet sepet hazırlanır ya Bazı yerlerde değişik değişik Böyle bazısında mesela Lüks sepetlerde kalite içkiler Lüks olmayanlarda böyle biraz ucuz içkiler Ucuz şarap Ucuz çerez Falan fıstık böyle işte Onlar falan hep yasakmış işte Şokellalar mokellalar falan böyle yılbaşında Fantastik ürünlere yönelik bir takım şeyler Hep yapılırdı ya Bir daha şokellalar mı? Şokella falan, falan. Of, of evet. Vedalar asla tükenmez demiştim sana Oktay <gülüyor> İzmir Belediyesi'nde 21 yıldır Santral Operatörlüğü yapan Rıdvan Bey'in hafızasında Kaç telefon numarası varmış Senin doğum gününden Biraz önce doğan Rıdvan Bey'in hafızasında Senin hafızandan biraz fazla telefon numarası var Vallahi 300 mü 8500 Buyur. Otomatikman 8500 tane numara Aklımda demiş ya şimdi hep aynı 8500 numara... gerçekten bizimde doğru. Doğru ya. Ben de telefonları genelde ezberlerim. Mesela senin numaranı söyleyeyim mi? Ezberde. Söyleme. Ben biliyorum, benim numaramı biliyorum. He. Ne hep aynı 8500 numara gibi bir suçlamada bulunuyordun az daha. Yani yok az, az daha. Ya yani şey diyecektim. Hep aynı 8500 numara olsa onu dedem de ezberler ama doğru bizde hep aynı numaralarla iştigal. Hep numaraları değişiyor insanların ya. Bir de öyle bir durumu var. 8500 numara varsa zaten artışık falan da vardır hmm. ya kesin. E, tabii canım 3 e, bir şeyler sabit tutuyor. Ne, nerenin şeydi bu? İzmit Belediyesi'nde 21 yıldır görme engelliymiş Rıdvan Bey. Ondan sonra e, okula gitmemişti. Şimdi şu sıralarda okula gidiyormuş. Numaraları ezberlemek için herhangi bir çaba sarf etmiyorum demiş. E doğru öyle çabalayarak ezberlenmez ya. Otomatikman şey yapar. Akla kazanıyor mu? Akla kazanır. Hatta kakılır yani. Doğru söylüyor çünkü bazılarını da şeydir mesela. Eee şey sesli bilmem Orhan Bey diyordum. El, el, el santralda değil mi? Ha, yani. Santralda. Ha işte bağladığı zaman Orhan Bey böyledir. Falan filan onlardan yola çıkarak insan iyi kötü ezberliyor yani. Her şeyden ses tonundan şey yaparlar. Diyorsun. Ses tonundan çıkarır. Kimisine gıcık olur. kimisine hoşuna gider falan. Öyle öyle öyle öyle. 8500'ü bulacağız. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz değil, arasındaki hı? kavga sürtüşme ve iletişimsizliğin Hmm, çocukların ruh yapısını bozduğu özgüven eksikliğinin ele ulaştığı söylemiş uzmanlar Yok ya. <gülüyor> demiş bunu duyan bir çocuk <gülüyor> bunu duyan bir radyocu <gülüyor> bir Yok ya Yavandı bir çocuk var ee, dur bakayım Muhammed Polat 5 yaşındaki bir genç arkadaşımız bu ee, 46 kilo doğduğu zaman 2005'te 6 kilogram olarak dünyaya gelmiş ve işte e, obezite hastası diyorlar. Çocuğun bir fotoğraflarını çekmişler. O kadar şey oldum ki ya. Rahatsız mı? Yani. E, bir kere üstü çıplak çekilmiş benim. Üstü çıplak değil altında da bir şey yok çocuğun. Allah Allah. Donları bırakmışlar diğer çocukların yanında fotoğrafını çekmişler çocuğun ya, don... ya. Böyle bir kim çektiyse. <gülüyor> yani ne diyelim onu. Ya, beddua o... sert bir beddua etmek istiyorum buradan. Sen güzel söylüyorsun don var don iyi bir şey yani. Nasıl don iyi bir şey? Don iyi bir şey. Onlara teşekkür etmiş, ediyorum ben burada. No. Ama yüreceğim ağzıma geldi. Yüreceğim mi? Evet. Yüreceğim pırpır pır eder. Aa, otur bakalım yeğenim. Hoş geldin beş gittin. Öyle geldin rahat. Bak bak bak. Iraz geldi Iraz. <gülüyor> Iraz'ım nerede diye biz demin Oktay'la konuşuyoruz. Iraz nerede? Iraz'ım. Yaktık türküleri efendime söyleyeyim ama Ayırt bilene aşk olsun e Ege'cim hazırlıklarını tamamladıysan Açacağım şuradan mikrofon falan koy Öyle e... <gülüyor> Mikrofon var kulaklığınız var mı Bey Ben hallederim siz çağdaş gündemi Yakalamaya devam Çağdaş gündem ne ya 5 yaşındaki çocuğu donla bırakmışlar Donla bırakılan 46 kilogram 5 yaşındaki çocuk Diğer çocuklar arasında nasıl Şey ya Şerifler. Kim bıraktıysa buldu çocuğu da ondan. Kim bırakacak? Ebeveyni bırakmıştır ya. O şey değil mi yani? Ege duyuyor musun? Her şeyi kontra ver. Duyuyorum, duyuyorum da duyduklarıma inanamıyorum. O, Ege biraz şok. Birazdan şok. bağlamamı kılafından çıkaracağım ve deli Aras tellere vuracak yine. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> e, ne edeceğiz bilmiyoruz gari. Evet, son bir iki haber daha verelim isterseniz ee, isterseniz ver ver ver. Güney oraya. Kore'de gelinim olur musun yarışması ee, bu bu galiba ülkemizden gitti değil mi dünyaya? Gelinim olur musun evet Türkmen şeyi. Türkmen Hatta bir adam pazarlıyordu ilk önce İtalya'ya pazarladı. Doğru Amerika İtalya ve Lübnan ve şimdi de Güney Kore. Güney Kore'de işte ortalığı karıştırmış. Ne olmuş? Yarı... Kavgalar ederken evlenme teklifini kabul eden gelin adayının ertesi gün vazgeçmesi skandal diye yorumlanmış. Skandal olur mu canım? Milleti ekran karşısında kitleyen şey var. Ama program bittikten sonra vazgeçmiş. Haa o ayıp. Zaten... Değirciye karşı bir ayıp. Mesela biz nasıl Bihter ile Behrin arasında yastık olduğunu öğrenince alt üst olduk. Nasıl olur ya biz onu sürekli seyrediyorduk falan diyedik. Yastık dediler alt üstü olduk Aynı şekilde bu şeyde de var Sonra zaten senaristler Nihal'e döndü Yastık Nihal derken? Ya işte yeni aşk başladı ya Beşir'in sevgilisi Nihal'e Be Be Beşir Beşir. Platonik sevgilisi, sevgilisi Psikopat olmadan önce Beşir Beşir nerede abi Beşir, Beşir nerede hakikaten ya ben görmedim Beşir. Beşir. ben daha hiç hayatımda görmedim ki. siz söylediniz <gülüyor> diye biliyorum. Yarın bir gün sizin eve gelse yani almayacaksın içeri ya Beşir'i. Hiç Beş Beşir. Sokakta görsem Beşir tanımam. Hadi siz canım. Siz Bihter Behlil deyince ben diyorum ki birazdan Adnan Bey ve Beşir deneyecek. <gülüyor> Zaten ilk akla gelen Adnan Bey olduğundan ben Beşir'i söyleyerek enteresan olmaya çalışıyorum. Ya ben şunu söyleyeyim ki hafta sonu televizyonu seyrederken Beşir'in laneti mi diye bir şey vardı. Uh -huh. Beşir'in şeyi diye... Seed of beşir diye şey vardı, Chucky gibi. Ya şey oldum ya, dünya sinemasında böyle bir şey var mı? Beşirin bilmem nesi diye. Oktay bilir dedim bilirse bilir. Ne o ya beşirin ne ya? ya? beşirin bir şeysi işte ya, beşir işte. Bizim ha, beşir... beşir mi? Ha, o ha. <gülüyor> O beşir o beşir değil ha. Ya keşke o beşir o beşir olsaydı. Biz bir tek beşir biliriz arkadaş işte neydi ne hala aşık olan beşiri biliriz onun dışında beşirin bilmem nesini falan ben inceleyemem yani. Memleketine beşir yaptı bu sefer. Beşiri 5.5'tan beş inceceğiz doğru bu, bu gidişte Hamsinin bir fiyatı düşmüş. Bir fiyatı düşmüş. 3 liraya düşmüş hamsinin fiyatı. 2 2 lira. liraya düşecek diyordu dün adam Bizim eve gelen Daha bu değil bir şey demiş <gülüyor> Piyasa konusunda açıklamalarla karşımızdaydı Ve oktay etkilemiş bayağı etkilemiş ya Söylesi biraz... gelip sana fiyat söyleyen adamlardan çok etkilenme Yanlış başınasın yerler Çok büyük bir sosyal Antresi. hayatım olmadığı için Hafta sonu falan Öyle kim ne derse ondan böyle ağzının içine bakarak dinliyorum Hafta sonu Öyle oldu yani Ohtay. Siz dün veli toplantısına gittiniz mi Ne? Neye, Tün... neye gideceğiz ya biz lokantaya <gülüyor> Lokanta mı? Ha. Esnaf lokantası Ne lokantası? Çin lökentası ne güzel. Orada velilerle toplandık. Ne yapıyoruz? Dediniz. Gerçekten veli arkadaşlarla gittik. Ne olacak bu çocukların hali? Ne kadar güzel. O Ocak aidatını nasıl ödeyeceğiz? Siz ödediniz mi? Ödeyen hava attı mi? mı? Yok öyle bir şey olmadı. Herkes boynumuz bükü ödüyoruz dediler. Herkes masadan Sarkozy zamanında Fransa uçuşa geçti diye kalktık. Allah'sır, mutlu mutlu evimize dön. Orada Çin çayı içenler o görüşlerinde samimi işte. Çin Sadece çay. Çin çayı içip kalkıyorlarsa Çin lokantasında ama öyle efendim mesela hamu mantığı efendim bir şey buharda mantı. Mesela o tip şeyler yer. Mesela ne bileyim ördek. Onlar yer. Hiç o görüşlerinde nasıl edeceğiz ocak şeyini falan filan demedilerine için ama. O, o sofra donatanlar vardı. Onlar hiç ne ayda her gün olsa veririz diyorlardı ya adam. Garsonu çağırdı. Okul müdürüne söyle bir her gün vermeye razıız. Hangi okul dedi garson yazık o da yani. <gülüyor> o kadar şey aşağı karşısında ne diyeceğini bilemedi. Bu arada iki çocukla Çin lokantasına gidince bir şey yendi. Ne? Bu ne dilekçi? Direkt, ha, direkt fortune cookie fortune cookie bir tane ırazım böyle bir tane fortune cookie fortune cookie adam şeyi alamadı yani buyurun biraz, bir tane daha bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. dileklerle doldu masamız fortune cookie'lerin <gülüyor> arkasında da şimdi şey varmış ya ben hiç fark etmemiştim sayısal loto rakamları ha onlar sayısal loto mu Başka ben, ben de zamanında şey burç yazarken sonuna sayısal loto rakamlarını ekleyip veriyordum ya. Elime mi yapışır diye. Doğru ne güzel. Bir şey su yapıyorsan Hı. sonuna kadar yap. Yaptın bir hayır sonuna kadar. Hayır derler yani. Bu arada o şey fortune kukiler tuzlu mu tatlı mı? Tatlı Tatlı tatlı yedik de güzel Ben bir kere coşup kağıdıyla yemiştim O zaman böyle yeri tatlı yeri yavan bir tadı oluyor ama seferki tatlıydı Eee <gülüyor> Aşık Iraz sözü eline aldı David Radyonun beli kemi Reklamdır reklam D Günaydın Günaydın Günaydın Ay I, aydın I, I, I I each içtin mi diyerek modern sabahların yeni saatine başlıyoruz Yarın Türkçe yarın İngilizce esprilerimizde milleti kanalına sokuyoruz <gülüyor> <gülüyor> İvana Trump İvana Trump Kimdir kendisi? Donald Trump adlı garip peruklu adamın Peruk yok onda peruk yok Perik yok mu? Onun kendi saçı. Periksiz gariplik mi? 100 <gülüyor> o, milyon dolar istiyorum nafaka olarak diyen eski karısı. Eski karısı. O Ama ya, sinirleri biraz laçka olmuş onun. Ne oldu Valla geçen gün uçaktan atmışlar kadın ceyizi. Hareket halinde değilse o kadar da sinir olunacak bir şey yok. Valla uçan koridorlarında dolaşan ve yüksek sesle bağıran çocuklara... Lanet olası köpekler kesin sesinizi diye bir ee, şey yapmış... Ee, ...ne derler ona bağırmış... ...sinirini belli etmiş... Ha, ...sinirini belli etmiş... ...sen yani de öyle deyince hanımefendi lütfen sakin olun... ...siniz de Allah belanızı versin diye... ...iyice hanımefendi lütfen uçağımızda... ...sinkaf bela okumayın... ...döner dolaşır, da, bizi, bizi, bulur. bizi bulur diye... ...e tabi e, sivil hava... ...pilot hoca... selamın kavler selamın kavler diyor... Pilot selamunkar dedikçe bu beddua ediyor. Yolcu paniye şey yapar ya. Paniye kapalıyor ya. Yani bir pilotun selamunkar demesi Yo, pilotluk şey. üniversitesinde son adımdan dört şey. adım önce falan diyor. Sivil havacılıkta zaten uçakta bela okuduğunuz zaman zaten o yolcuyu otomatikman e, dışarıya çıkarmaları lazım. Han lütfen buradan buyurun diye. Yalnız o kadın da ne kadar bilinçsizmiş. Yani sen bela okuduğun zaman sana da gelmiş oluyorsun. Yani... Hepiniz aynı uçaktasınız ya. O çocuk Allah belanı versin. Dedi. Dediğinde ona ne diyecek o zaman Lost adasına düşerken onlar ölsün Siz adanın şey kuyruk tarafında kalit Kalite tarafına mı? kalın biz güzel Manyetik alanına gidelim falan diye Bunlar tabi sivil havacılığın cilveleri Yani sivil havacılık kolay <gülüyor> değil Öyle ben pilot şapkasını Taktım kafa ben de sivil havacıyım Yok öyle onun ya. eğitimi var ya Bütün plaketlerle dolu şey kokpitin için. Yalnız Ivana Trump da Ivana Trump'ış yani bugün gelse stüdyomuza kabul ederiz. Sadece stüdyomuza kabul ederiz. Ya ne kadın. 60 yaşında ama Oktaycığım yani görsen Oktaycığım diye konuşmaya başladığına göre ben <gülüyor> Görsen <gülüyor> 50 50 55 dersin yani. O da Max. Vay be. Max Demek ki yani. 5, 5 yaş genç görünüyor olduğunda. Bu kadıncağız hakikaten bakım desen bakım güzellik desen. Biraz işte sinirli. Asalet. asalet. Asap bozukluğu desen o da var. Yani... bu kadında aradığım 3 özellik. Güzellik, asalet, asap bozukluğu. <gülüyor> Çok hoş. Mükemmel bir kadın ya işte. Onu biliyoruz. <gülüyor> Biraz da spor. Diyorum <gülüyor> Biraz, da. <gülüyor> Biraz da spor. acıktı Az spor. <gülüyor> Ya da boşverin sporu ya. Ya hakikaten noktaydı. Zaten şeye girmişiz devre arasına. İçimiz dışımız kakıldı ya. Ne oldu? Devre arası mı oldu? Kim şampiyon oldu? Halftime'de Fenerbahçe lider. Ondan sonra cıma... Bu halftime liderine bir şey veriliyor mu hediye falan? Şey veriliyor ya. Ne derler? Paye mi? Takdir belgesi veriliyor tüm futbolculara. Onlar da takdirlerini alıp başkana gidiyorlar. Ne diyorsunuz şimdi bu sene? Başkan kim olur? Ege Bey. Ege Bey bu kim başkan seçildi sizce? süper birincilikten? En süper birincilik bir kere, onun adı değişti. Teknal birincilik. Hay hay en süper birincilik olarak değişti adı. Zaten şey neydi ikinci ligin adı neydi? Yani aslında eski adıyla ikincilik lig olan, şimdiki adı ne? Birincilik. Birincilik ama ne adı ne? Teknal süperlik. <gülüyor> <gülüyor> bir bir daha sorsana var tekrar birincilik etmeyecek. Birinci, yani şimdi... çok güzel buldum <gülüyor> ben şu anda yeni lig ismi buldum birinci ligin adı? spider league spider league değil mi? asıl hakikaten güzel değilsin bir şey spider league günceleri nasıl? o senin dediğin neyin güncesi vardı? spider league Naira narnia günceleri, narnia. her yerin güncesi var her yerin güncesi, her yerin kendine her kadar her yerin bir güncesi var benimkisi dost güncesi bir dakikada dünyada neler oluyor? Hangi böyle... daki... Ama hangi dakikada Şu dakikada bir şey olacağını Sennetmiyorum da millet trafik. Erken olan. saat ya bu saatte bir şey olmaz ya Açılış yapıyorlar da Belki vedalaşması olan vardır evet, onlar, onlar bedalarını ben, da <gülüyor> Bir dakikada Dünyada 250 bebek doğuyormuş Bebe, bebe 250 bebe doğuyor Ay yılbaşının ilk bebeği ne olacak acaba çocuklar Ne diyorsunuz ben diyorum ki <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yapma. Yılbaşının ilk bebeği için Bekleten doktor var mıdır ya bu diye Hiç vallahi öyle zannetmiyorum. Adam evinde yılbaşını kutlamak varken affedersin gecenin bir yarısı ne işi var iş başında. Egeciğim şimdi zaten hep Sezeryan. Sezeryan da işte Sezaryan. öyle. Hep Sezeryan. Doktorlar beklemiyor artık. Diyor, doktorlar böyle saate bakarak Sezeryan'ın şeyine vurabilirler. Ya yani tecrübeli doktorda neşteri vurduktan kaç dakika sonra bebeği çıkardığını falan da biliyor. Şöyle bir 30 saniye öncesinden şey yapalım. İlk ağlamasını 12'ye getireceğiz diye. Çocuğu kaldırmış ayaklarında zaten vurmak için bekliyor. Geri sayım var biliyorsun şeyde. Değil. Ameliyathanede. Değil. Hayır canım. 5, 4, 3, 2, 1. Çocuğu bir, havaya atıyor. Şapla. Bir tane popoya şaplat ve onunla beraber. Yani hoş bir şey heyecanlı, olabilir Heyecanlı anlayışın. doktorlar yapıyor onu yani. Yoksa önceden... Şey yapıyordur işini bitiriyordur Ya doğumhanede girmeyelim tam saat 12'de olmaz 12'ye 5 kadar çıkalım buradan falan deyip işini ayarlayıp çıkıyordur doktor. Bir er kadiğimizi alalım Şöyle... Şeyi ayarlayan anne varsa doktor kıramıyorsa olabilir yani ne? Şimdi çok imkansız gibi görünüyor Ama işte böyle epiduralle falan oluyor ya Tamam Se Sezerian. Ondan sonra Bebek doğacak anne ilk yeni yılda Bebeğini öpecek Doktora şey yaparsan nazlanırsan Lütfen lütfen adam da yılbaşı yeni bırakır gelir Ondan sonra da zaten doğumumu yaptım diye lak lak lak diye votkaları lak lak lak diye biraları, şarapları. Bu <gülüyor> artık neler neler. Ve tabii ki vazgeçilmez. Yılbaşı çerezi. <gülüyor> Susam biz. Böyle Antep fıstığı. <gülüyor> Dünyada ortalama Aslanın bir kişi. Senin karnında Antep fıstığı De bir de o patlangaçlar var ya böyle çeviriyoruz. Torbalı iç Antep unutmuşuz. Onu alacağız. Ona çok para verdik, onu alacağız demiş <gülüyor> Doktor. Yani dünyada ortalama bir kişi bir dakikada 0.03 dolar kazanıyormuş. 0.013. Evet, bir kişinin... Bir 10 dakikada, dakikada 0.13. 100 dakikada... Korkunç. Ya bir şey de 1.3 dolar eso yani o ne, ne anlamadım. O Ayak yani bastı parası. parası. Ne parası ne bileyim ne parası. 0.13. O da <gülüyor> yani... ne parası? Bunlar söyle bize ya. Bunlar gelir işte ya. Gelir, gelir oğlum ya. gelir gider dengesi dünyada, ya. Dünyada dünya yani mı? Ağzı mı çok mu bu? Ekonomik olarak insan bu, hemen, böyle diyorlar. Ekonomik olarak insanların durumu iyiye gidiyor. Hmm. Dünyada genel olarak. 100 dakikada 1.3 dolar ekonomide iyilik mi demek? Herkes cebine giren para artıyor fahi. 100 dakika beklesen 1.3 dolar artıyor öyle Hiç misin? durduğun yerden. 1.5 al... saat ya çok şey değil. Halbuki Oprah ne kadar kazanıyormuş 1.5 dolar. Onu söyledi. oradan ha, şimdi aşağıda oradan yapalım. Şimdi ha. 523 ha, dolar Ne oldu şimdi Oprah bir buçuk saat bekledi. Size kazanırmış? 500 yatırdık. Bana ne kadar yatırdınız 1.13. Teşekkür ederim. Ee, onu elden alıp dersin. <gülüyor> ne kadar kazanıyormuş Oprah? 523 dolar da, saniye, dakikada. Dakikada işte, dakikada Bir dakikada 500, olan şeyleri söylüyorum ya Dakikada 523 dolar O kesin %25'lik dilime giriyordur Dakikan para diyebilir mi o zaman dünyadaki herkes ya Herkes diyebilir de işte para dediğin 0.013 dolar mı <gülüyor> derler <gülüyor> Ne kadar yani dakikamız ne kadar beyefendi diyebilirler Dünyaya 360 yıldırım çarpıyormuş bir dakika içerisinde 360 yıldırım Dünyanın değişik yerlerine. Aynı yerlere. Aynı yere yıldırım düşmez iki defa. Bunu bilin çocuklar. Ondan sonra başla. Bunu bilin ve de buna göre davran. Bir şey soracağım. Bu yıldırım yerden mi çıkıyordu, Yukarıdan mı iniyordu? Buyur. Yerden çıkar. Yerden, yerden çıkar. Çıkıyor. Tabii canım. Yerden çıkar. Öyle bir şeydir yani. Insan... E, bu yıldırım çarpılan adamlar. He. Böyle yürüyken alttan alttan mı geliyor yani adam? Alttan alttan. alttan. Çok korkunç bir şey. Kaslarına doğru geliyor. Tepeye bakarak kaçma diye bir şey yokuzan. Yerlere bakacaksın. E tabi yani bassın yere dikkat edeceksin. Yere bakacağım da yerden neyi görmeyi bekleyeceğim? Böyle bir ışık, bir şey olur bir hüzme, yerde boş olur. Bizme bizme görme. Evet. Böyle yani. Ne o zaman ağaç altına girmek yıldırımda niye şey? Tehlikeli. Çeker çünkü. E o zaman ağacın altında dur da tam yanında durma. Ya öyle değil tam olarak işte. Şimdi onu yani bir anlatsana. Yani şeyin işte o elektrik elektrik işi yani. Ağacın altına doğru giderken sana gene zararı mı olur gibi? Yani. Yoksa ağacın dalı <gülüyor> kırılır üstüne gelir gibi? Şimdi ağaç olduğu zaman ağaca gelir. Ağaçında bir yükü var değil mi? Tamam. Senin de bir yükün var. Ne oldu? Çok yüklendin. <gülüyor> Birden abanma gibi olur. Yük, yüklüyüm. <gülüyor> yüklüyüm zaten. Doluyum zaten doluyum diyorsun. Dersin. Yani mesela Oktay Demirci şeyin altında ağacın altında zaten doluyum. Zaten doluyum. <gülüyor> Çünkü hanımı Sudan'da uh, duygusal olarak belli. Dağlara ve yıldırım suvalesi <gülüyor> olarak bağlıyor. Ve dağlar asla tükenmez! Yine <gülüyor> çevresinde yıldırımlar iniyor. Hmm. Ne şey <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi öyle dedin? 107 kişinin ana kente dubleks. Bu, sen, çok şaşırıcı şey bu rakamlar bunlar 250 ya. Bebek doğ, 250 bebek doğuyor, 107 kişi ölüyor. Kendi <gülüyor> Biraz <gülüyor> Nasıl oluyor? Hiç... Girdi çıktı farklı. Girdi siciyordu. Hakikaten girdi çıktı arasında baya bir fark var ya. Ondan sonra başka... reenkarnasyonda yeni açılımlar. Oktay çünkü girdi çıktı efendim büyük tutarsızlık var çünkü. Öyle... Reenkarnasyonu çok güzel mantıklı açıklaması var. Ne? Herkes illa canlı olacak diye bir şey yok. Belki daş olarak gelmiş Zaten diyorlar. Mesela Peki. şimdi sen dünyaya taş olarak artış, geldin. Nedense de hep artış mı varmış? Evet, nazar geldi taşa. Doğru ne oldu. Evet. Çatladı taş. Oldu? Hop tekrar sıraya gir. O zaman nereye dönüyorsun? Galenin dibinde bir taş olaydı. Orada reenkarnasyonu zaten bizim aralık. Bir Arman. sonraki mesela enişte olarak geliyorsun. Evet. Şiva'ya evet. dönüyorsun. Evet. Enişte Bağapiş demiş. Bunları zaten bir türkülerimizle <gülüyor> baktığınız zaman. <gülüyor> yani Türküleri zaten... bakın Budizmi orada bulacaksınız demiş. Efendim demişler. <gülüyor> Doğru. Şaba Çok, özür böyle. çok pardon biraz ya, ya. Çok diyor. pardon. Çok pardon. Bu arada Lost Symbol'u bitirdim sonunda. Ama. Bu kadar çirkin kitap. Hayatımda okumamıştım. Ama sonunu söylesene Ege. Ay kimse de ya. Sonunu söylersem kimse okumaz. Sonu net bir şey var mı sonu? Var. Net bir son var mı? Var. Net mi? Sonunu söylesem hakikaten kahraman olamam. <gülüyor> Ay. Bu kadar çirkin. E kadar sen şu espriyi sen de yaptın yani. <gülüyor> hepimiz hepimiz şu espriyi yaptık. E, hakikaten dedi, kötü mü ya? ya? Çok kötü. Son 50 Kötünün de kötüsü, beterin de çirkini mi? Son 50 sayfada insanın bir heyecanlanması gerekmez mi? Evet. Ne olacak, ne olacak diye. Yani. Evet. Böyle okuyorsun bak. Bu kadar çirkin bir kitap. O senin şeyin olabilir mi yani? Senden kaynaklı bir durum olabilir mi? Yok canım artık. Bizim genel genel geçer kapıyı görmüş onu. bir hadise diyorsun. O iyi oldu. Bilmiyorum meraklılarıyla hiç karşılaşmadım ama. Meraklısına. Yani şimdi mesela şey de değil. Ne derler da 1. şifresini okuyup da yani e, bir bestsellerdır. İyi yazılmış, iyi kotarılmış bir bestsellerdır diyen adamlar var ya. Var mı? Yani bu kitap için onu bile diyemezler o adamlar. İyi gibi iyi de batırılmış bir bestseller falan. Diyeceğim. Bu e, kaç saat abicim? Bu da bu o kadar da satmadı zaten. Yani bu yer yerinden oynamadı bu kitapla ilgili. Yine güzel satmıştır ben sana söyleyeyim senin arabadan iki tane çeker altından. Hadi ya. Bir tane günlük kullanımı Baya baya iyi. İki şey. tane mi o zaman çok iyi satmış abi. Yani. Fahir yani. korkunç şu rakamlarına Vallahi hakikaten dudağım uçukladı şu anda. Ben biriyle <gülüyor> mücadele edemezken, bir ikincisi... Biriyle benziyi yetiştiremezken. Hakikaten ya bu e, Dizel'dan benzi. Gel buraya deyince geliyor mu Fahir? Valla gel buraya deyince gelmiyordum. Gel buraya. Da yakma diyorum ya yakma. Biraz akıllı uslu yak. Yani. Baştan öğreteceksin. Araba yaktıkça gazeteyle vuracaksın. Vallahi vuracağım. Kafasına kafasına vuracağım ya. Bu nasıl bir yakıştır ya? Tamam. Sakin kullanımı hayır demiyor. Depar'a cevap veriyor da yani. Sen bir de alışkın değilsin Fahir. Benzine. Önceki... Minno şundan alışkın değilsin tabi bu Alışmamış bu, barık İçimiz alışmamış benzine daha Bakalım ne olacağız Ya bu, bu spor sayfalarında bir şey yani. Spor Oktay evet. Evet. Evet. Bir anla değişir Ayran içtin mi Buna İngilizce yazınca çok komik oluyor Sevgili dinleyiciler diyoruz Ve herkes yazması için Kağıt Allah. almak bize bir süre yayınımıza ara veriyoruz Herkesin yazabildiği bir ortamda diyorum Herkesin da. yazdığının okunabildiği bir ortamda da diyebiliriz aynı Fire durumda. Önce stüdyoya girerken bir soru sordum Bir Fire seçim yapmasını istedim stüdyoya girerken fotoğrafları çekilmiş Dedim ki bir seçim yapmasını istedim Yayın hayatın mı dedim Yoksa ev sahibiyim mi dedim Ev sahibim dedi ve şu anda kendisi ev sahibiyle görüşüyor Hadi bakalım ne konuşuyorlar Eve hırsız girmesini mi? <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen mi girdin zaman... demiş Fatih çünkü ev sahibi. Bir tek sende anahtar ver dedim. Yalnız ki içeride şu anda ev sahibi. Ha telefonla değil mi? Hayır yüzde artık ciddi bir konu herhalde. Hmm. Fatih ev sahibi iş yerine kadar geldi. Hadi bakalım buyurun. <gülüyor> Öyle bir durum. O yüzden ee, bir seçim yapmak zorunda bırakıldı Fatih'in seçimi. Çok değerli arkadaşımız Bakalım. Ben yine de Fahir'in potunu açık tutuyorum. Sevgili dinleyiciler, Sizin de bilmenizi istiyorum. Eğer bir gün dönecek olursanız stüdyoya potu hala açık. Ve ismi bizde saklı. Buyurun efendim. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> tüylerim diken diken oldu Ege. Yani resmen tüylerim diken diken oldu. Fahir olmamasına rağmen potunun açık olması gerçekten... <gülüyor> Şu anda dikkat ettiysen toparlayamıyorum. Las Vegas'taki kumarhaneleri biliyorsun. Heh. Fire ne oldu? Zam için mi gelmiş? Efsabi. <gülüyor> Hayır canım. Ne oldu? Niye utanıyorsun sen bu Efsabi konusu açılınca? Yok canım aşuremizi getirdiler. Aa, açure mi getirmiş ev Bey? İsterseniz evet. teknik Tülen. arızadan dolayı Teknik Yapalım. arızadan dolayı yayınımızı Açırdı mı Açure sezonu? Açure sezonu cumartesi günü açıldı Açure Muharrem kutlamaları falan vardı. Ee, Onda hemen arkasından açılıyor mu sezon? Biraz daha bekleniyor falan diye duyulmamış mı? Muharrem'in onun da yapılır Onun da yapılır daha kutlaması <Gülüyor> Kutlamaları yıllar boyunca süreceğe benzer. Ay, kutlamaları Sersen... daha 2-3 gün önce oldu. Daha onu olmadı onu diyorum ben. Ya ama aşuremiz gelmiş içeride şu anda duruyor. Sersiz... Yayınımıza teknik bir dolayı şarkılarla devam edeceğiz. <gülüyor> Yok ayıp olur. Ayıp canım. olur. Aşure tamam. e, bekletilir ama e, Sıcak mı yiyeyim bekletilir? Valla bilmiyorum da hoş gözüküyor. Hadi böyle alttan tutunca eline ımıl ımıl geldi mi Yoksa soğuk soğuk mu geldi? Zengin şu mi fakir aşuresi? o, ha, o bir oldum. zengin aşuresi. Hadi canım, ya. Ya. Fahir kirası düşününce onun içinde incir bile çıkar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> vallahi billahi yani şuraya hayır diyebilirim. Yalnız o aşkım. aşurenin içinden fasulyeden nohuttan başka bir şey çıkmazsa sen şey yaparsın. Zam mı? Zam yapmıyorum o zam bu sene ben <gülüyor> mağşub oldum arkadaşlarıma karşı değil bizi öne sus. He, de... he he he doğru söylüyorsunuz he. Vallahi öyle aşuremizde geldi. Hakikaten ne kadar güzel ne kadar coşkulu hiç unutulmamak ne kadar güzel. Aşure'nin iş yerine gelmesi de vallahi yani az kişiye kısmet olacak bir şey. Ya, hakikaten Çok öyle. Çok az kişi. Yani. Ev sahibinin aşure yapması bir tarafa Bunca i̇ş yıldır, yerine gelmesi. Bunca yıldır kiradasınız hangi ev sahibini size aşure getirdi sorarım. Bırak, Bak, bizim biz evden bırak gelip ya. aşureyi alan ev sahibi oldu ya. ya Ya ya işte bu pencerelere şey yapılacak falan filan derken Siz bir saniye ben çocuğa bir bakayım diye gittim Bir döndüm ev sahibi gitmiş Orada masada aşure vardı onu da götürmüş Ya ben ev sahibi çaldırıyor biz arıyoruz ya <gülüyor> Yani <kapı>. çaldır kapağı <gülüyor> ev sahibi diye geçer bizim apartmanda Yani o derece yani sanki hele zengin şuresi diyorsun masrafta kaçmıyor Masraf içinde ben şöyle Vay bir be. göz gezdirdim de En kalite gıdalar var Efendim kayısı kuruları, üzüm kuruları. Demek ki ev sahibi olma zamanı gelmiş yavaş yavaş. Hı. Ev sahibi olmanın yükümlülükleri bizim. Ha, tabii canım. E, e, kiracısına şey dağıtan adam. Aşure dağıtan adam ev sahibi olmayı demek ki Ben bugün öşüre yapmaya karar verdim. Hazır aşure diye bir şey var. Hazır hacı diye bir şey var değil mi? Tabii tabii. Do doktor şeyin. Hmm. Hmm. Var zaten ya öyle şeyler. zaten hemen. Doktor şey var ya. Doktor şeyin hazır aşuresi var. Ha, doktor Tacittin'in hazır aşureleri. Aşure setleri var. Tabii tabii aşure setleri var. Bir ondan alacağım. Ve set üstü ocaklar var. Ondan aşure sonra... seti dediğin ne senin şey ya? Kap mı? Ya Böyle plastik yani kaplar Ramazan, var. Ramazan paketi falan oluyor ya aşure şeyi var işte ne bileyim onun içinde <gülüyor> nohutu var nohutu Mercimi. aşurelik bul, e, pirinç mi? buğday Yok, buğday. Aşurelik buğday falan filan Hep Diş de, buğday. bir arada tak tak tak diye bir atıyorsun tak tak tak Ondan atıyorsun sen, lak, lak, lak, lak, an, ya aslında bir aşure tarifi mi alsak ya dinleyicilerimizden en güzel Aa, aşure tarifi vallahi, ya, nasıl yapılıyor falan ben de bir öğreneyim telefonumuz 210-30-30 aşurenin sırlarını öğreniyoruz yani o hazır aşure setlerine mi yönelelim yoksa sizin pratik tarifiniz var mı? Nasıl, nasıl? Hakikaten ben de onca yıldır yedim de nasıl yapılır bilmiyorum. Kayıp sembol. Aşure'de kayıp sembol neymiş? Bir de doğru yapmak lazım. Yani şimdi böyle bir elini ayarını tutturamazsın. Bir aşure yaparsın koyacak kabın kalmaz. Ama yani. kimse kimsenin kimse şeyini yapmıyor böyle. Kadınlar arasında öyle bir durum var. Komşu bir aşure gönder. Yüz şey numara ya, gönder. Nasıl olur mu ya. ya. yani. Ben de hiç bir aşurenin... Bir, bizim bir Suna teyze vardı. Onun aşuresi beğenilirdi onun dışındaki aşureleri aldığımızda böyle daha şey oluruz. Hepsi bana gelirdi aşurelerin. Fahir o biraz kıskançlıktan galiba ya. Ama sen güzel yani. kadınlara bakılınca da şeyleri. Yani çok açık değilmiş. Ben kadına baktığımda aşuresini anlarım. Ha. Kadın aşuresi güzel çünkü eli büyük olması gerekir. Ben <gülüyor> söyleyeyim. Eli büyük olan kadının aşuresi güzel olur. Çünkü o şeyi o kuş üzümü var ya. Ha. Onu ayarlayamaz. Eli büyük kadınlar. Onu böyle bir piske atayım derken bir kaşık ama koyar. kuş üzümü konmaz canım. Aşureye sen ne yaptın? durum varsa koyarsın Fahir Dur, Aşure, aşureye, aşureye bir şey konmaz diye bir şey yok ki faydası. Günaydın şey efendim. Konu. Aynen. Kimle görüşüyorsun Fando? Merhaba ben Ditsen harika. Harikams hoş geldiniz evet. radyonuzun sesini biraz kısmanız lazım. Güzel güzel konuşalım Dedi tabii. Eee çocuklarım daha çok dinliyorsun programınızı ama ben Ditsen olduğum için e, içeğin evet o dinlemiyorsunuz. Her sanda yol ben sizi dinliyorum. Akşamda Bora Bey'in programına sık sık katılıyorum. Özel süre diye bir şey var Kolay süre. Ben Doktorun önce var. şeyi tamam. sormak istiyorum Harika Hanım. Buyurun. Sizin eller büyük mü? Yok değil. Zarif sesinden anlaşılıyor. Zarif <gülüyor> eli hanımefendi. <gülüyor> küçük eli harika adam. Değil değil gerçekten küçük. küçük. Ben size kolay da aşure tarif vermek istiyorum gerçekten. Şimdi tamam. kıyamadım yani. Böyle canınız istedi falan. Canınız istedi içeride bir tane koca e, affedersiniz e, koca bir tabak aşure bizi bekliyor zaten. O size yetmez bence. Üç gençsiniz. Gençiz genç. Tam büyüme çağındayız. Doğru söylüyorsunuz. Yalnız oktaya vermeyeceğiz evet, çünkü evet, karısı evet. sudan da. Evet, evet. Yoksa vedalar asla tutamaz. İstiyor musunuz kolay bir tanesi? Tabii lütfen. İstiyoruz harika. Siz bakmayın. Buyurun. Bir su bardağını, bir su bardağı yarmayı alıyorsunuz. Ne Yarma mı? Yarma. Ne demek o? Bu hani buğday dediniz ya. ya. Şuraya konan e, ne diyeyim tahıl. Tamam buğday yalma. tipi buğday, ha, Evet buğday buğday ha. Onu bir su bardağı alıyorsunuz Aşverik olmak kaydıyla dışarıdan alıyorsunuz evet. Bunu iki su bardağısıyla güzelce haşlıyorsunuz Yani helme dökene kadar e, Bu ne demek Neyi şey dökene kadar efendim <gülüyor> Helme dökene kadar denir ha, Yani helme, helme. bu ne demek? ne demek İyice yumuşayana kadar demek Ha, Pamuk gibi Ondan olacak sonra evet, e, Nohut ve fasulyeyle uğraşmıyorsunuz Başka bir şey koymuyorsunuz Tav grubundan Evet. Yarım çay bardağı kuru üzüm, yarım çay bardağı nedir? Kuru kayısı ve aynı miktardaki e, inciri de güzelce doğrayın. Tamam. Ve bir taşımda bunu kaynatın. Beyaz olmasını istiyorsanız suyunu süzün. Süzdükten sonra bu yarma, kuru meyveler ve bir su bardağı şekeri. Tadına bakın tabii daha tatlı isteyebilirsiniz ama kuru meyveler var içinde. Tamam. Bir su bardağı şekeri ve yarım çay kaşığı da tuzu ekliyorsunuz. Ee, üzerine de en az 500 cc suyu koyun güzelce kaynasın. Ama harika tamam. hanım helle Efendim? dediniz bakın helle dediniz. Yarma dediniz. <gülüyor> Efendim falan filan dediniz. En sonunda da 500 cc su dediniz. <gülüyor> evet evet valla. Yarım kilo, yarım litre mi diyeyim? Evet diyeyim. lütfen. Ha, yarım, <gülüyor> yarım, litre. Evet, yarım litre suyu da koyuyoruz. Bunlar sıcak suyu. Evet. Güzelce kaynıyor. Eğer biraz katılaşmasını isterseniz <gülüyor> bir yemek kaşığı nişastayı azıcık bir suyla ezin. İçine koyun. Karıştırarak beraber kaynatın portakal kabuğu rendesi. En son koyacaksınız. 2-3 karanfil atıyorsunuz. Güzelce pişip soğuduktan sonra da. Üzerine kuru işte nedir? Cevizli fındık. Cemizli, evet. Fındık. Evet. Ve en son tarçın. Peki Harika Hanım o suyunu süzme noktasında. Nasıl ha. onu kevgir gibi bir şeyle mi süzüyoruz? E, Na... Tabii. tabii ha, öyle tabii. şeyle. Ha. İstiyorsanız ama gerçi biz tabii e, diyetini olarak süzmenizi istemiyoruz ama rengi Bütün koyu Bütün vitaminin değil. suyunda değil mi? Tabii tabii. Rengi koyu diye hoşlanmayabilirler. Bazıları böyle lira gibi olmasını isterler. A Aş yani sarı lira. Aşurede de bu ırkçılık var ya. O, o onda da mı var yani. Tabii ki. Allah Allah. Bu renk ayrımı yok. Irkçılığı. Evet, böyle yapabilirsiniz. Afro Amerika Aşure'ye karşıyız. Peki efendim. Ramayı çok fazla çok fazla derken 2-3 kereye kaç çektiğin dondurucuyu parçalar halinde koyun. Cınız evet. isteğinde bunu hemen yaparsınız. Peki tamam. efendim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. Harika hanım. Teşekkürler. Harikasınız. Teşekkürler. <gülüyor> e bunu birisine demesi gerekiyordu. Bu da ben, Oğlum, bana düştü. 5 milyon kere duymuşum. <gülüyor> Ay harika hanım harikasınız. Vallahi iyi. Ben bir tek yarmayı karıştıracağız. Hani... Yermeye gerek ya. Şekeri ne akşamına koyacağız. Bir hızlı hızlı anlattı. Biz de mi? her şeyi sanki 50 defa yapmışız da sadece bir püf noktasını öğrenmeye çalışıyormuşuz gibi Ben denir. Anladım canım. Ne yapacaksın şimdi? Ne kadar su koyacaksın? 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2'yi koydun. 1'e 2 yarma. He, Ondan onu sonra. Onu güzel çalıştırdığın için attın. Evet. Ondan sonra o helle helle oldu. Hellesi çıktı tamam. <gülüyor> Hellesi çıktı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Toros Bey siz de hakim misiniz aşure konusuna? Birkaç defa yemek tarifi vermiştim ben size de. Ha, Hı -hı. Hiç aşure vermemiştiniz. O da bizim eksiğimiz oldu. Hemen onu tamamlayalım Toros siz Bey. Siz mutfakta Olur. iyi misiniz Toros Bey? Mutfakta iyi olduğumu tahmin ediyorum evet. Hani Sadece mutfakta mı? Her yerde iyi. Salonda iyi. Öyle mi? Mutfakta Öyle iyi. mi? Fahir, fahir'in dediği doğru mu Toros Bey? Doğrudur. Her Aynı yerde iyisiniz ya. Yani. E, estağfurullah Toros Bey. Yani tüm Ankara'da. sizi konuşuyor. Vay nereden biliyorsun sen Toros Bey'in her yerde iyi olu. Duyuyoruz. Toros yani, Bey'in sonra. lafı var ya bilmiyor musunuz siz? Vedalar asla tükenmez diye. <gülüyor> Ankara'nın girişinde yazar. Toros Bey değil mi? Doğrudur. Doğrudur. Toros Bey hemen dinliyoruz. Reklam var çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. İstediğiniz tahıllıların tamamını aşladıktan sonra bunlar biliyorsunuz nişasta bırakıyor ya. Evet. Evet. Aşurenin birbirine tutmasını sağlayan malzeme nişasta zaten. Süzme yüzden... çimentosu diyorsunuz. Aslında o yüzden çok böyle karmaşık formüllere falan gerek yok. Canınız ne istiyorsa hangi tahıl grubundan ne istiyorsanız içine atacaksınız ilk başta. Mercimek atabilir miyiz? Ne istiyorsanız da yani mercimek de yemedim ben hiç. Canınız Hı. istiyorsa koyabilirsiniz tabii. İstersen bulgur koy diyor adam. İstersen yani, ne istersen. tabii şey aynen öyle. Şimdi zaten füzyon mutfağı falan dediğiniz şeyle böyle oluyor. Hı. patates de ee, koyabiliriz. Onda da nişasta var. Ama çok çamur gibi yapar. Bu mantıfelerin şeyini ne kadar arttırırsanız, özellikle kök, bakliyat, kökten koyarsanız... ...sarın evet. nişastasıyla, bakliyatların nişastası birbirinden farklı. Ha, farklı tarz çiment olacak. Siz suyunu süzüyor musunuz peki? Efendim? Suyunu süzüyor musunuz bu harika bir ha, masum? Onu, onu söyleyeceğim. Ha, evet. Aslında normal şartlarda yemekte basit kurallardan bir... Ne kadar çok su koyarsanız kullandığınız malzemenin lezzeti o kadar azalır. Hı hı. O yüzden önerim önerim şu, bir kere e, aşurede ne kadar bir e, şeylik istiyorsunuz, koyuluk istiyorsunuz onu biliyorsunuz. Hı. O yüzden bunu görüyor muyuz peki şimdi yani biz hiç pişirmedik de tenceredeki hali bize Hadi, yarın öbür gün kaseye koyduğumuzda ki haliyle ilgili bilgi veriyor mu yoksa kuruyunca? Tabii verir tabii ki. Ha, tabii olur. ki verir. Şimdi yani çok şöyle söyleyeyim, 1'e 2 falan tarifler tamam güzel de şimdi eğer ki bütün suyun içinde yüzen bir tahıl karışımı yapıp sonra onları süzüp Aşure yapmaya kalkarsanız lezzetten attemin, kaybediyorsun. Annemin deyimiyle sası bir şey olur. Sası sası. Heh i̇şte o yüzden yapılması gereken şey aslında tam kararında haşlanması gerekiyor bütün malzemeler. Evet. Tam kararı derken de yani ne kadardır yani onun? Yani mesela kadar? şöyle işte e, şeyi uçtukça suyu uçtukça tahılların içerisine su eklemek gerekiyor. Sıcak suyu He. ilave edin ondan Tabii problem ekleyin, olmaz. Şeyin ama ama dediğim gibi ne kadar şeyde istiyorsunuz önemli olan o. Ne Kı... kadar yoğunlukta istiyorsunuz. Ha. Meyveler sonra, en son pişirilmeyecek şekilde. Zaten kendi kendileme şey yenilebilir halde olduğu için meyvelerin pişmesi çok önemli değil. Yani onların ısınması önemli aslında. Tadını sağ olsun yani falan diye. Mi, bir miktarda onunla kaynışı kaynatıp işte hanımefendinin söylediği gibi istediğiniz miktarda şekeri ekleyip e, kaynatıp bırakıyorsunuz sonra da soğutuyorsunuz. Siz nasıl bu kadar hakimsiniz mutfak dünyasına? Bu aslında bunlar çok e, basit kurallarla olan şeyler. Çünkü normalde insanlar yemek yaptığı falan böyle çok karmakarışık zannediyorlar. Ama geçen sefer de söylediğimi hatırlıyorum. Hı. Zeytinyağlı yapmanın bir tane kuralı var. Bu tip tatlıları yapmanın bir tane kuralı var. Bir çorbayı yapmanın tek kuralı var. Bunu bilirseniz zaten... Zeytinyağlıların diyorsunuz. kuralı neydi? Biz orayı yazarak unutmuşsunuz. Et koymayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ve zeytinyağlarında işte bu altındaki e, temel tencere sosu, Türk yemeklerindeki tencere evet. sosu, <gülüyor> e, işte yağda kavrulmuş soğan e, ve domates veya salça türevlerini karıştırdıktan sonra malzemelerin içine atılmasıyla alakalı olan bir şey. Ondan evet. sonra siz kendiniz türevliyorsunuz işte şekerini mi istiyorsunuz yoksa acısını mı çok istiyorsunuz ona göre yapıyorsunuz. Peki Toros Bey o zaman bundan sonra... Ee, lütfen biraz daha şey olun. Duyarlı olun. Biz yemek konusu açıldığında kuralları almak için size sizden telefon <gülüyor> bekleyeceğiz her seferinde. Tamam tamam. Şimdi Çok... hatta eş, eşimle tartışıyorduk. İşe gidiyorum da. Ya bilmiyorsun ki sana şuraya yapmayı dedi. Dedim ki bunlar normal kurallar. Ama yani. <gülüyor> e... anlamayacak ne var ki? Aynen öyle. Yani bu basit kimya kurallarını uyguladığınız sürece bir şey olmaz. Ama evet. işte en büyük hata o. Eğer mutfağa kimya e, hadisesi olarak yaklaşırsanız. Büyük hata. Biraz bir tutamda sevgi koyacaksınız ya, Aa, O zaman eşinize selamlar annenizin de ellerinden öpüyoruz Toros Bey <gülüyor> Ha Bu sırada ee, Fahir Bey'in size selamı var Hangi, Hangi Fahir, Fahir Bey? Bey? Girişimci Fahir Bey, Esnaf <gülüyor> Fahir Bey Çok teşekkür <gülüyor> ederim evet, Sağ olun <gülüyor> Espri havuzunda arada, bir şey çıkardı Toros Bey in. Yani Toros Bey şeyi unuttu e, Sevgiyi çiğden koyuyoruz Onu da şey yapmayalım eksik etmeyelim <gülüyor> Günaydın Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın